Hoş geldiniz. Bu videonun konusu tartışma sanatı ve manipülasyon teknikleri. 25 tane taktik vereceğim ama hemen o taktiklere girmeyeceğiz. Çünkü tartışma sanatı binlerce yıllık bir sanat ve bunun üzerine biraz konuşmak gerekiyor. Esasında bu işin püf noktası haksız olduğumuz halde kendimizi haklı göstermek ve karşımızdaki haklı bile olsa onu haksız göstermeyi başarmak. Burada bahsedeceğimiz şeyler antik Yunan'da Sofistler tarafından kullanılıyordu. Çünkü Sofistler Doğru söz söylemeyi değil, doğru görünmeyi amaçlıyorlardı ve başarılı da oldular. Onlar görünürde de hoş, görünür de doğru fakat içerik olarak boş, içerik olarak tamamen yanlış söylemlerle halka yalancı bir felsefe yaptılar. Para karşılığında çeşitli taktiklerle halkı uyuttular. Ki bu çok popülerdir, bugün bile hala bunu tartışıyoruz. Hatta bugün safsata dediğimiz şeyler de sofistriden geliyor yani sofistlerin yaptıklarından geliyor. Yanıltıcı, içi boş, söylem. O dönemde yaşasaydık ve bir sofistle tartışmak zorunda kalsaydık muhtemelen kaybederdik çünkü her türlü iğrençliğe, her türlü çirkefliğe başvuruyorlar ve mutlaka tartışmadan haklı çıkmayı başarıyorlar. Bunu nasıl yaptıkları ileride Aristoteles'in Topikler kitabında daha sonra da Arthur Schopenhauer'un tartışma sanatının incelikleri ve eristik diyalektik kitabında zaten bayağı geniş bir şekilde açıklandı. Ben de zaten bu kitapları kaynak olarak kullandım. Bu seçtiğim 25 taktiği bu kitaplardan seçtim. Ama baştan söyleyeyim, bu taktikler öyle etik, hoş taktikler değil ve kullanmanızı tavsiye etmiyorum. Ben bunları gidin de Facebook'ta milleti tuş edin, bakın tartışma kazandım deyin diye öğretmiyorum. Birisi olur da böyle safsatalarla, böyle taktiklerle sizi uyutmaya çalışır, sizi tuş etmeye çalışır. Farkında olun ki buna karşı gard alın diye öğretiyorum. Yani evde denemeyin logosunu bir yapıştırmak lazım. Bütün konuşacaklarımız perfas et nefas yani hem haklı hem de haksızken işe yarayacaktır. Ama tabi bunları ne kadar ustaca kullandığınızda tartışmadan galip çıkıp çıkamayacağınızı belirler. Ki bunun en ustaca versiyonu politika yapmaktır. Politika yalan söyleme ve aldatma sanatıdır. Dolayısıyla ileride politikacı olmak isteyen varsa bu video. Muhtemelen işine yarayacaktır. Öncelikle eğer insan tamamen dürüst olsaydı konuştuğunda bir tek hakikat ortaya çıkardı. Fakat insan doğası gereği yalancıdır, bencildir ve hilekarlık da bununla beraber gelir. Olay sadece bilimsel mantıkla tartışmak ve gerçeği bulmak olsaydı problem kalmayacaktı. Ama herkes tartıştığında kendi ideolojisini, kendi dinini, kendi görüşünü ve ahlak yargılarını tartışıyor. Dolayısıyla kendini tartışıyor. Hal böyle olunca... Tamam yanıldım, yanlış biliyormuşum, sen haklıymışsın demek pek de cazip gelmiyor. Çünkü varlık yapımız böyle değil. Direkt savunmaya geçmeye ve karşımızdakine saldırmaya odaklanıyoruz. Aklımızdaki tek şey bu tartışmayı kazanmak oluyor. Kişi bazen yanlış olduğunu bilse bile iddiasını savunabilir. Birisiyle tartıştığında tamamen çürütülse bile yine de eve gittiğinde aynı iddiaya devam edebilir. Çünkü burada iki sebep vardır. Bir, bir. Kibir ki bahsettiğim doğamızda var bu. İkincisi de kendimizi garantiye almak. Çünkü ilk yanıldığımızda, ilk yanlış bildiğimizde hemen bütün fikirlerimizi çöpe atsaydık hiçbir şey tutturamazdık. Yani şöyle farz edin. İnternette, Facebook'ta bir ateist ve Müslüman tartışıyor. Ve Müslüman kitabını okumadığı için pek bir şey bilmiyor. Ateistin söylediği ilk şey de tuş olsaydı ve tamam ben de ateist oldum o zaman deseydi çok saçma bir dünyada olurduk. Dolayısıyla insanlar kendi fikirlerini sürekli tartışmalı. Ve sürekli ayrıntı bulmalılar. Zaten bu şekilde gerçek fikirleri, gerçek ideolojileri daha mükemmel bir hale getiriyoruz. Bunu nasıl yapıyoruz? Mesela ben tartıştım, yanlış çıktım ama yine de inat yaptım, kabul etmedim. Eve gittim düşünmeye devam ettim. Ya tamam ben şu anda yanıldım ama ben eksik biliyor olabilirim. Benden daha iyi bilen biri bu durumu, bu olguyu benden daha iyi savunabilir ve benim kaybettiğim bu adamı yenebilir. Dolayısıyla benim kaybediyor olmam Fikrimin de kaybettiği anlamına gelmez. Belki de ben yanlış biliyorum ki bu her zaman olur. Birisiyle tartışıyoruz ve istediğimiz gibi geçmiyor o tartışma. Eve gidiyoruz akşam uyurken aklımıza geliyor. Keşke şu cevabı verseydim bak bu daha iyiymiş. Bunu söyleseydim eğer her şey bitecekti. Hep daha sonra aklımıza daha iyi açıklamalar gelir. Dolayısıyla eğer tartışacaksak kaybetmemek adına çok düşünmeli ve az konuşmalıyız ki az hata yapalım. E, bunu direkt olarak yaşıyorken yani eve gidip de sonradan tekrar düşünecek vaktimiz yoksa bir şeyleri kanıtlamak zorundaysak ve işler kötü gidiyorsa bu durumda ne yapacağız? Kendimizi aklayamıyorsak karşımızdakini karalamaya çalışacağız. Söylediği şeyleri çarpıtacağız, başka anlamlara getireceğiz, onu meşgul edeceğiz. O kadar çok şeyi açıklamak ve kendini savunmak zorunda kalacak ki biz de düşünmek için zaman kazanmış olacağız. Ve izleyenleri de manipüle etmiş olacağız ki tartışma sanatı tamamen böyle. Kendimizi aklamamıza gerek yok. Karşımızdakini karalayınca zaten biz de ak görüneceğiz. Şöyle bir durum da var ekstradan belirteyim sonradan aklıma geldi. Şimdi biz birisiyle tartıştığımızda efendi efendi tamam ben yanlış biliyorum sen haklısın dediğimizde bir bakıma yenilgiyi kabulleniyoruz ve daha sonra tekrardan bu savı savunmaya hakkımız kalmıyor. Savunsak da o kadar etkili olmuyor çünkü zaten baştan bir kere kaybettik. Ama diğer etken de şu, hadi ben adamlık yaptım, kabullendim. Yarın öbür gün ben haklı olduğumda, o haksız olduğunda o kabullenecek mi? O tamam sen doğru söylüyorsun diyecek mi? Hayır. İşi uzatacak, sakız yapacak, alkışları toplayacak, haklı görünecek. Ben kaybettiğimle kalacağım. Dolayısıyla kimseye öyle delikanlılık yapmaya gerek yok. Hakikati arıyorum ben dava adamıyım demeye gerek yok. Ben ne düşünüyorsam bunu doğru göstermem gerekiyor. Ben şimdi doğru düzgün davranırım o daha sonra hilekarlık yapar ve bunu bilme şansım yok. Dolayısıyla karşımdakinin karakterine değil kendi zekama güvenmem lazım, sinsiliğime güvenmem lazım ve haklı çıkmam lazım. Yani bir nevi makyavirist olmak lazım çünkü makyaviri de aynen böyle düşünür. Hükümdar kitabında şöyle bir şey söyler. Eğer komşunu sömürebiliyorsan sömür. Çünkü sömürmezsen yarın o seni sömürecek. Yani şu zafere giden yolda her şey mübahtır mantığı boşu boşuna ortaya çıkmadı. Diğer bir ayrıntıysa şudur tartışmalarda her zaman hakikat çıkmıyor. Çoğu zaman çok yanlış birisi kendini çok doğru gibi gösterebiliyor. Yani iyi bir teknikle araya laflar sıkıştırarak iyi bir hitabetle kendini düzgün gösterebiliyor ve siz haklı olsanız bile eğer kendinizi iyi ifade edemiyorsanız Kaybediyorsunuz. Toplumlar onlara ne sunduğunuza değil, nasıl sunduğunuza bakarlar. Dolayısıyla gerçeği göstermekten ziyade gerçek görünmek daha önemli hale gelir. Ki politika tamamen budur. Politikada içerikten ziyade yönteme bakılıyor. Çünkü eğer siz kendinizi iyi ifade edemiyorsanız, ne kadar haklı olursanız olun hiçbir işe yaramıyor. Mesela günlük kullandığı kelime sayısı 200 civarında olan bir halka oturup da böyle şairane bir dille, Entelektüel bir birikimle, bilimsel metotlarla bir şeyleri anlatamazsınız. Onlar gibi konuşuyor olmanız lazım. Onlar tarafından iyi anlaşılıyor olmanız lazım. Dolayısıyla biz, siz, hey falan yapmanız lazım. Çünkü bundan anlarlar. Antik Yunan'dan beri hitabet ve tartışma sanatı üzerine binlerce fikir üretildi ve bunların hepsi de isabetliydi. Diyalektik ve belagat yani retorik. Bunlar çok dallı budaklı silahlardır. Ve bu silahlar dil ile ateşleniyorlar. Bunların barutu da peyrastik, sofistik veya eristik metoddur ki bu halka karşı her gün kullanılıyor. Yani burada söyleyeceğim şeyleri çoğunuz her gün duyuyorsunuz ama farkında bile değilsiniz. Bize her gün birçok şey söyleniyor fakat asıl amacı kaçırıyoruz. Yani halk tabiriyle satır aralarını okuyamıyoruz. Satır aralarını okuyup cümlenin, iddianın içindeki gerçek bilgiyi anlarsak yani gizlenmeye çalışılan fikri bulursak kandırılmayız. Ki bunu en iyi yapan kişi Sokrates'tir. Sokrates ne söylerseniz söyleyin sürekli onu açar açar açar ve bunu mu demek istiyorsun'a getirir. Zaten Platon'un kitaplarını okuyanlar bunları biliyordur. Daha sonra Kartezyan mantık da aynı şekilde bütünü parçalara bölmeye ve asıl manaya bakmaya odaklanmıştır. Ve Aristo da zaten kitaplarında bunu savunmuştur. Bütüne değil parçalara bakmak lazım. Bütün iddialarda, bütün tartışmalarda Asıl mesajları bulmak lazım ve bütün cümle öbeklerini dörde ayırmak lazım. Ki bunun teknikleri de şöyle. Karşımızda bir tez veya problem varsa ilk olarak tanımını yani definitumu ele alacağız. İkinci olarak cinsi yani genusu ele alacağız. Üçüncü olarak kendine özgü ayırt edici niteliğine yani propriumuna bakacağız ve dördüncü olarak aksidensini yani niteleyicisini inceleyeceğiz. Kendine özgü olsun veya olmasın bütün bu tartışmalar illa ki bunlardan birine bağlanacak ve ağınıza düşeceklerdir. Örnek vermek gerekiyorsa Chopin'a bununla alakalı şöyle bir örneği var. Eğer herhangi bir nesnenin cinsinden söz ediliyorsa ona bu cinsin bir türü de tekabül etmek zorundadır. Aksi takdirde önerme yanlış demektir. Mesela ruhun hareket ettiği ileri sürülüyorsa... Uçuş, yürüyüş, büyüme, küçülme ve benzeri gibi belli bir hareket de ona özgü olmalıdır. Ruh ne şekilde hareket ediyor sorusunun cevabı verilmelidir. Bu bir topiktir ve tersi de geçerlidir. Eğer bir şeyin cinsi yoksa türü de yoktur. Mesela birinin bir başkası aleyhinde konuştuğunu iddia ediyorsanız onun hiç konuşmadığını ispatladığınız zaman başkasının aleyhinde konuşmadığını da ispatlamış olursunuz. Çünkü konuşmak cins, aleyhinde konuşmaksa bir türdü. E cinsin olmadığı yerde tür de olamaz. Şimdi yeterli girişi yaptık, yeterli tanıtımı yaptık, konuştuk, konuya ısıttık. Artık şu 25 taktiğe bakabiliriz. İlk taktik belirsizleştirme taktiği. Karşındaki duyular yoluyla algıladığın bir şey söylüyorsa, bunu reddetmek çok kolay. Çünkü duyular yanıltıcı olabilir. Mesela adam güneş sarıdır demiştir. Bunu şöyle reddedersiniz. Ben güneşi gece görmüyorum. Gece hangi renkte olduğunu bilmiyorum. Belki de gece mavi. Ya da güneş batarken daha kırmızımsı görünüyor. Çünkü duyular yanıltıcı olabiliyor. Ben güneşin varlığını gördüğüm şeyle idrak ediyorum. Dolayısıyla bu geçerli bir iddia değildir. İkinci ve en önemli taktik. Aptallarla tartışmayın. Çünkü dışarıdan bakanlar Kimin aptal olduğunu anlayamazlar. Ve zaten birisi bir aptalla tartışıyorsa o da aptaldır demektir. Çünkü aklı başında bir insan bir aptalla muhatap olmaz. Aptallar konuşurken gerçeği umursamazlar. Söylediğiniz şeyleri dinlemezler. Sadece konuşma sıralarını beklerler. Şu sussun da ben de aklımdakini söyleyeyim. Kabul ederse eder, etmezse etmez. Çünkü benim bildiğim hakikat zaten. Kafa bu olduğu için bir aptalla tartıştığınızda haklı çıkma ihtimaliniz yok. Aptallar birçok sefer sizde aynı fikirde olmasına rağmen tartışır. Esasında aynı şeyi söylüyorsunuz, aynı şeyi savunuyorsunuz ama yok illa karşı gelecektir. İlla başka bir şey bulacaktır. Yarım saat boyunca açıklama yapmak zorunda kalacaksınızdır ve bu da pek bir işe yaramayacaktır. Tartışmaya başlarken iki taraf da kendinin haklı olduğunu düşünür. Tartışma ilerleyince iki taraf da şüpheye düşer. Acaba mı falan derler. Tartışma bittiğinde ise bir taraf haklı çıkmalıdır. Haklı olmasına gerek yok. Haklı çıkması gerekir çünkü beklenen şey budur. Dolayısıyla bu yüzden çoğu zaman gerçek yerine teknik kazanır ki bilimsel yöntem buna tepki olarak çıkmıştır. Bilimsel yöntem tekniği falan değil, gerçeği bulmayı hedefler ve yanlışları eleyerek ilerler. Yani gerçek şudur, hadi bunu kanıtlayayım değil, şu söylediğin şey gerçek miymiş, hadi buna bakalım der ve zaten neyin yanlış olduğunu gösterdiğiniz zaman yavaş yavaş gerçekte görünür hale gelmeye başlar. Üçüncü taktik de bu zaten. Bütünü değil, parçaları görmek ve zayıf halka ile uğraşmak. Yani karşındaki tez komple yanlış olmayabilir. Birçok kısmı doğrudur ama adamın yanlış fikirleri de o tezin içine girmiştir. O yanlış fikirleri eleyerek bu tezi daha kabul edilebilir hale getirmek gerekir. Mesela, gerçekte bir tanrı var mı? Bizi kim yarattı? Gerçek tanrı kimdir? Bunu kanıtlamaya gerek yok. Ama Zeus'un gerçek olmadığını kanıtlamak zaten birçok şeyi çözecek. Yani yanlış olanları tespit etmek zaten gerçeğe doğru bizi götürecek. Bunları yaparken tezi doğrudan da çürütebiliyoruz. Dolaylı yoldan da. Ama bunların da ikişer yöntemi var. Yani bir bakıma yöntem içinde yöntem buluyoruz. Tıpkı matruşka gibi çıkar çıkar bitmiyor. Doğrudan çürütme yaparken ya karşımızdakinin nedenlerini yanlış kabul ederiz. Yani bu nedenler yanlış bu iş böyle olmaz deriz. Ya da nedenler doğrudur ama sonucu kabul etmeyiz. Yani bak tamam doğru konuşuyorsun, haklısın ama buradan bu sonuç çıkmıyor. Yanlış fikre varıyorsun, yanlış düşünüyorsun. Deriz ki bunu politika, siyaset tartışıyorken sürekli yapıyoruz. Kardeşim tamam doğru diyorsun adam çalıyor ben bunu inkar etmiyorum ama bir sor bakalım niçin çalıyor. Ya da çalıyor da oturuyor mu? Bak ne güzel yol yapıyor, şunu yapıyor, bunu yapıyor falan filan. Dolaylı çürütmedeyse ne yapıyoruz? Mesela sen bana diyorsun ki, ben okumak istiyorum ama şehir dışında okumak istiyorum. E sen su içmek isteyince mutfağa gitmek yerine ta karşı mahalledeki çeşmeye mi gidiyorsun? Gitmiyorsun, o zaman okulu da burada okuyabilirsin. Çok saçma bir mantık ama ustaca yapıldığı zaman iş yapıyor. Yani bu şekilde birini manipüle etmek ve susturmak gayet mümkün. Beşinci taktik genişletme taktiği. Yani bir bakıma abartma, işi büyütme, Başka anlamlara getirme ve genelleştirme taktiği çünkü bir şey ne kadar genelse o kadar eleştiriye açık olur. Bunu nasıl yapıyoruz? Diyelim ki ben Türkler sanatçı bir toplumdur dedim. Aydın bir ulustur dedim ve karşımdaki de ne sanatı kardeşim Türklerin ne felsefede ne müzikte ne bir şeyde başarılı olmadığını biliyoruz dedi. Aşağılamaya çalıştı. Bu durumda verecek iyi bir cevabım yoksa ne yaparım? Sanat nedir? Önce bunu tartışalım. Müzisyenlik nedir? Gel bunu bir konuşalım. Aydınlık ne bir kere? İyi savaşmak, sanat olmuyor mu? Hoşgörülü olmak, misafirperver olmak, aydınlık olmuyor mu? Aydınlık ne? Erdem ne? Gel bunları bir konuşalım biz seninle. Bunu yaptığınız zaman başta söylediğim şeyi herkes unutuyor. Türkler aydın mıydı neydi? Bu bitti. Yarım saat boyunca diğer genel kavramları tartışmaya başlıyoruz. Ve ben başta yanlış bir şey söylemiş olsam bile bunun üstünü örtmüş oluyorum. Çünkü millet sonra konuşacağımız şeylere odaklanıyor. Altıncı taktik öncekinin tam tersi yani daraltma taktiği. Mesela ben dedim ki 21. yüzyılda müzik artık gereksiz bir şey. Karşımdaki bunun ne kadar saçma olduğunu gösterdi. Müzik hakkında yarım saat boyunca konuştu, ahkam kesti, örnekler verdi. Alkışları topladı ve ben böyle yerin dibine girdim. Bu durumda ne yapabilirim? Ya ben müzik gereksiz derken... 21. yüzyıl müziğini kastediyordum aslında. Hani önce ne güzel bak klasik müzik vesaire, enstrümanlar, kemanlar, piyanolar bunları kullanıyorduk. Şimdi millet bilgisayardan <gülüyor> bir şeyler yapıyor. Müzik bu değildir canım. Derim buraya çekerim. Bu sefer de 21. yüzyıl müziğini, teknolojik müziği konuşmaya başlarız. Enstrümanları tartışırız vesaire iş yine uzar. Ben başta söylediğim o saçma şeyi gömmüş olurum. Ben müziği savunuyorumdur, seviyorumdur, müzik gereklidir. Ama başta söylediğim şey yanlış anlaşılmıştır. Bazen tartışmayı kendi argümanlarımızda değil karşımızdakinin argümanlarıyla, onun silahlarıyla kazanma şansımız da var. Bu da şöyledir. Mesela bir Müslümanla tartıştığınızda İncil'den, Tevrat'tan ayet göstermek, kanıt sunmak pek de işe yaramaz. Çünkü adam ben onları zaten kabul etmiyorum diyebilir. Ben onlara inanmıyorum der geçer. Bu durumda Kur'an'dan örnek vermeniz gerekir veya hadislerden, İslam fıkhından vesaire. Yani onun bilmediği, unuttuğu, çok da vakıf olmadığı konulardan ama kabul edeceği konulardan ayet göstererek kendi teorimizi genişletmeye başlarız. Tabi bunun için de bilgi sahibi olmak lazım. Adamın silahlarını bilmiyorsan nasıl onu kullanacaksın? Ve bunu ateistler çok yapıyorlar. Abdesti nasıl almalıyız falan diye tartışma çıksın hemen kenardan köşeden Ahzab 53. Onları bulduğunuz yerde öldürün. Kadına iki erkeğe bir. Hemen bunlar geliyor yani. 3-4 tane şey ezberlenmiş. Sürekli bunlar kullanılıyor ama isabetli de oluyor. Bu arada bu yedinci taktikti söyledim mi hatırlamıyorum hani karşımızdakinin silahını kullanma taktiği. Bunu da yedinci diye not düşelim eğer söylemişsem zaten burayı keserim. Sekizinci taktik bombardıman taktiği ve hepimizin karşılaştığı bir taktik. Üst üste o kadar soru soruyorsunuz ki karşınızdakini o kadar dinlemiyorsunuz ki adam bir süre sonra cevap vermeyi bırakıyor ve veremiyor. Kardeşim sen evrim var diyorsun. Maymundan geldik diyorsun. E bugünkü maymunlar niye insan olmuyor o zaman? Şimdi maymundan gelme konusu öyle değil. Bir kere maymun ve biz bir primat. Tamam primat primat diyorsun evrim diyorsun. E madem öyle bu ara formlar nerede? Hani ara formlar? Şimdi ara form dediğin şey öncelikle tam ara form diyorsun da evrim bir kere teorik. Kanun değil ki. Evrim teorik. Kabul edilmedi. Yok öyle bir şey. Şimdi kanunla teori arasındaki tam öyle diyorsun da. <gülüyor> Ne kadar garip bir video oldu. İşte bunu hepiniz biliyorsunuzdur yani. Bunlara sürekli denk geliyorsunuzdur. Özetle karşımızdakine sürekli soru sormak, cümlesini bitirmesine izin vermemek, sürekli lafını kesmek, sürekli konuyu değiştirmek. Bir süre sonra adam cahille sohbeti kestim diyecek ve muhabbeti bırakacak, çekecek, gidecek ve siz de kazanmış olduğunuzu zannedeceksiniz. Facebook'ta orada burada ben kaç tane ateist'i yendim, ben kaç tane Müslüman'ı yendim diye yorum atacaksınız. Tabi aslında hiçbir şey başarmış olmayacaksınız ama cahiller, düşük zekalı insanlar sizi dışarıdan gördüğünde kazanmış olduğunuzu düşünecekler. Ki bu tartışma programlarında bayağı olur. Birisi cahil cahil konuşur, sürekli vır vır vır konuşmacının sözünü keser ve adam en sonunda kalkar gider ben bununla mı uğraşacağım der. Ama adam kalkıp gittiğinde kimse ya bu adam kaliteli bir adam, böyle laçka muhabbetlere girecek bir adam değil bu yüzden gitti demez. O laf yedi, o baksana cevap veremedi, korktu, kaçtı derler. Şimdi aklınıza şu gelecek, e, iyi de sonuçta adam bir şeyi kazanmadı, kanıtlamadı, iddiasını ispatlamadı. Problem değil. Çoğunluk ne anlıyorsa, çoğunluğa ne gösteriyorsanız haklı ve doğru görünmeyi başarabiliyorsanız tartışma bitmiştir. Bu her daim böyle olur. Oy da böyle gelir takipçi de böyle gelir. Kitaplarda böyle satılır. Dolayısıyla önemli olan manipüle etmeyi başarmaktır. Tabii ki bu ahlaksız tartışma yöntemlerinin bir olayı. Yani normalde ahlaklı, edepli, kendini geliştirmiş bir insan böyle şeyler yapmaz ama onları zaten başka bir videoda konuşacağız. Burada işin çirkeftliğini konuşuyoruz. 9. taktik soruyu olabildiğince anlaşılmaz hale getirmek. Kaç tane terim, kaç tane kavram biliyorsak hepsini bir cümle içinde kullanacağız. Uzun uzun konuşacağız ama hiçbir şey söylememiş olacağız, kafa karıştıracağız ki bunu entel geçinmeye çalışanlar veya sol gericiler çok yapıyorlar. Kardeşim sen proletarya takımının demokratik bir ülkede uygulana gelmesi hedeflenen sömürgeci kapital emperyalist global düzenin burcu vazisini ilgilendirmediğini mi iddia ediyorsun? Hıpızlı konuş, sürekli bir şeyler söyle ama kimse bir şey anlamasın. O kadar süste ki dışarıdan bakanlar bir şey bildiğini, önemli bir şey söylemiş olduğunu zannetsinler. Siz böyle konuşun ve karşınızdakine şu kitapta şöyle şöyle yazıyor. Sen bunu nasıl savunuyorsun deyin. O kitapta öyle bir şey yazmıyor olsa bile adam yazıp yazmadığından emin olamayacak. Çünkü o kadar kapalı konuştunuz ki. Ne söylemeye çalıştığınız belli değil. Yalanlama yanlışlama şansı yok. Onuncu taktik kızdırma taktiği. Mesela ben az önce sol gerici ifadesini kullandığımda bazı insanlar kızdı. Bunu tartışma esnasında bu kadar açık yapmıyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Karşımızdakine geri zekalı demek yerine. Ben de seni bir şey zannettim ya büyük heveslerle geldim bir şey tartışacağız diye böyle Ama seni gözümde büyütmüşüm hayal kırıklığı oldu Bir tane mantıklı bir şey söyleseydin de bari tartıştığımıza değseydi falan filan Küçümseyici yukarıdan bakan böyle Elit görünmeye çalışan bir ifadeyle bir Taktikle adama saldırdığınızda Dışarıdan hakaret etmiş gibi görünmüyorsunuz ama o sinirlenmeye başlıyor Çünkü net bir saldırı var e Bir süre sonra Arkadaşım ne söylüyorsan açık açık söyle yeter yav diyecektir ve dışarıdan bakanlar Hı, bu sinirlendiğine göre bak suratı kızardı sesi yükseldi demek ki söyleyecek bir şey yok. Açığı yakalandı bu yüzden bunu kapatmaya çalışıyor diye düşüneceklerdir ve siz de bunu açık açık söylediğiniz zaman ya hemen köpürme kardeşim ne oldu cevap veremeyince hemen niye köpürüyorsun? Kaç yaşında insanlarız efendi efendi konuşalım kaliteyi bozmayalım. Dediğiniz zaman zaten bir kere seyircilerin oyunu çoktan almış oluyorsunuz. 11. taktik Leş bir taktik Ad personam yapmak yani direkt kişiye saldırma taktiği Bu da size tartışma kazandırmaz ama karşımızdakini kendi seviyemize indirir. Adam bizden daha bilgilidir daha üstündür Kıskanıyoruzdur bu durumda ne yaparız onu kızdırıp Onu kendi seviyemize çekmeye çalışırız Zaten bunu başardığımız zaman onun da prestiji imajı sarsılacağı için bir bakıma kazanmış oluyoruz çünkü biz zaten yerdeydik. Biz zaten leştik onu da leş yapmış olduk. Nasıl oluyor bu? Karşımızdaki kuantum anlatıyor diyelim. Ya sen önce o göbeğini erit ondan sonra kuantumdan bahset diyorsunuz. Veya tarih anlatıyor. La kafanda iki tane saç kalmış, sen tarih anlasan ne olur? Diyorsunuz. Kişi konuşmaya devam ediyor felsefe yapıyor mesela. Ya sen Kürt değil misin sen Ermeni değil misin bir Ermeni felsefe yapsa ne olur vesaire vesaire yani. Kişinin özellikleriyle, ırkıyla, fiziksel yapısıyla, anlattığı konuyla hiç alakası olmasa bile alay etmek. Bunlara saldırmak, onu kızdırmak eninde sonunda ya size küfür edecektir ya da görmezden gelecektir. E görmezden gelirse bak benimle tartışmaya cesaret edemiyor, benden korkuyor diyorsunuz. de tartıştığı zaman da seviyeyi düşürmüş oluyor. Her türlü kazanmış oluyorsunuz. Bunu bana da yapmaya çalışıyorlar bu arada. La o bileklikler ne takmışsın konuşuyorsun. Ne demirci misin bilmem ne misin diyorlar. Ya da kardeşim senin sakalın yok sen konuşsan ne olur hele bir git erkeğe benze öyle gel diyorlar. Ya millet mal yapacak bir şey yok. Geri zekalı çoğunlukta ve bazen benim bile bunlara izleme o zaman defol git isim geliyor ama kaliteyi düşürmemek lazım. 12. taktik ortalığı karıştırma taktiği. Bu insanları kavga ettirmek için kullanılıyor genelde. Mesela 3 kişi 4 kişi tartışıyorsak kendimiz çekilip onları birbirine düşürüyoruz. Zaten biri kaybedince rakibimiz de azalıyor. Bu nasıl olur? Mesela A kişisi B kişiyi dövebileceğini iddia etti demeye çalışıyorsunuz. Şunu kullanıyorsunuz. Diyelim ki A bench press'te 50 kilo kaldırdı. B'ye bakıyorsunuz. Sen bench press'te kaç kilo kaldırıyorsun? 60. Ha. A 50 kaldırıyor. Sen 60 kaldırıyorsun. Demek ki sen A'dan daha kuvvetlisin. Ya onu bilmem herhalde öyle bir şey. Ha döversin yani kavga etsen. A bak bu seni dövermiş diyorsunuz ya da tam tersi diyelim ki B daha az kaldırıyor 40 kilo kaldırıyor hmm sen 40 kaldırıyorsun ama A 50 kaldırıyor o zaman sen pek A'ya bulaşma o seni indirir yani her türlü döver ne alakası var abi he yani dövemez diyorsun öyle mi A kişisi bak B kişisi senden daha az kaldırıyor ama sen onu dövemezmişsin öyle söylüyor bu çok basit bir örnekti ama bunu bütün konuşmalarda yapma şansınız var ben bir şey söylüyorumdur benim söylediğim şeyi çarpıtıp Sanki karşımdakinin bir değerine laf sallıyormuşum, onu aşağılıyormuşum gibi çevirip şunu mu demek istiyorsun vay sen bunu ima etmeye çalışıyorsun diyerek birisiyle kavga ettirme şansınız var. Bu arada bu taktikleri evde denemeyin bunlar etik değildir dedik ama bunları mecliste denemek son derece serbesttir. Hatta 13. taktik de sıkça kullanılan bir taktiktir. Etiketleme taktiği. Karşımızdakini bir sınıfa koymak, etiketlemek, bir algı yaratmak Tartışmaya başlamadan önce bize son derece büyük bir koz verecek. Hatta birkaç puan önde başlayacağız. Tabii etiketlerin de önemi var. Mesela bunu İspanya'da serviles ve liberales olarak yapmışlardı yani liberaller ve köleler. Yani herhalde bu takma adları da liberaller veriyor. E bir tarafa köle dedikten sonra Kölenin çıkıp da tartışma kazanması mümkün mü? Mesela ben bugün kendime millet, karşımdakine de zillet, illet falan desem bu karşımdaki için eksi puan değil midir? Tabii ki öyledir ve eğer söylediğim her şeyi körü körüne kabul eden bir topluluğum varsa daha yarışa başlamadan kazandım demektir. Burada amaç karşımızdakini yabancı göstermek. Onu izleyenlerden de yabancı bir forma sokmak. Yani bak bu adam bizden değil, bu adam tehlikeli, bu adama güven olmaz. Çünkü evrimsel süreçte böyle geliştik. Kendi ailemize, kabilemize güvendik. Yabancı kabile, yabancı aileler her zaman bir tehditti. Bize saldırabilirler, avımıza saldırabilirler. Hep bu kafayla baktığımız için ırkçılığın bile kökenleri bir bakıma böyledir. İnsan kendi toplumuna, kendi kabilesine yakın olur. Yabancılardan en başta korkar. Dolayısıyla karşımızdakini de yabancı, tehlikeli, hatta pek sevilmeyen bir etiketle etiketlediğimiz zaman o da ister istemez ön yargıya maruz kalacaktır ki bu bizim için bir artı puandır. Normalde tartıştığımızda kişiye kötü şeyler söyletmek gerekiyordu. Söylediği şeyleri başka anlamlara getirmek, cımbızlamak, çarpıtmak ve halka bakın bu adam bunu söylemeye çalışıyor demek gerekiyordu ama artık gerek kalmadı. Ona bir etiket yapıştırdık, bir iftira attık. Seviyemizi biraz düşürdük ama en azından önde başlamış olduk. Bundan sonra yapacağımız şey ne? Bizim bu koyduğumuz etikete göre karşımızdakinin söylediği her şeyi oraya çekmek. Yani bakın ben bu etiketi boşuna yapıştırmadım gördünüz mü? Bu şunu söylerken aslında bunu yapmaya çalışıyor. Bunu kim yapar bunlar yapar vesaire vesaire. Yani ayrıştırıcı olmak. Ki bu da sıradaki taktiğe gidiyor. 14. taktikte artık bir tek etiket koymakla kalmıyorsunuz. Etiketin anlamıyla da oynamaya başlıyorsunuz. Hatta etiket olmayan bir şeyi bile etiket gibi yapıştırma şansınız var. Olanı olmamış gibi göstermek, olmayanı da olmuş gibi göstermek son derece mümkün çünkü bu manipülasyon. Bunu da medya aracılığıyla yapıyoruz. Ama eğer elimizde medya yoksa ne yapacağız? Taraftarlarımızı kullanacağız. Bir algı yaratacağız. Mesela birisi bir yenilik getirmeye çalışıyor. Oo, bu da başımıza icat çıkarıyor. Biz böyle iyidik, risk alıyor diyoruz. Veya birisi tanrıya adanmışlığı savunuyor, bu adam yobazlık yapıyor, bu adam şeriatçı, bu adam bağnaz diyoruz. Tam tersi birisi batıda olan bir şeyi buraya getirmeye çalışıyordur. Yani halkı biraz yükseltmeye çalışıyordur. Oo bu adam da batı özentisi, sen bizi başkalarına benzetiyorsun, sen bizi beğenmiyorsun diyoruz. Bunlar karşımızdakini karalamak amacıyla kullandığımız etiketlerdi. Bu tip çok fazla etiket vardır. Bir de bunun tersi vardır. Mesela biz karaysak eğer ak gösterme şansımız var. O da şöyle. Diyelim ki bize karşı olan bir grubu hapse attırdık. Ne diyoruz? Emniyet altına aldık. Ya da bir grubu öldürdük, saldırdık vesaire, idam ettik. Etkisiz hale getirdik ya da imha ettik diyoruz. Yani kavramlarla, anlamlarla oynuyoruz ve halkın kafasına o kötü, negatif çağrışımı yapan kelimeyi getirtmiyoruz. Bunu ustaca yaptığınız zaman olan bir şeyi hiç olmamış gibi göstermek ve gizlemek ya da hiç olmayan bir şeyi olmuş gibi satmak ve algı yaratmak, duyar kasmak son derece mümkün. Yani olay aldatmakta bitiyor. Hani usual suspects de diyordu ya şeytanın en büyük özelliği var olmadığını inandırmaktır diye. Aynen öyle. Ek bir bilgi olarak şunları belirteyim. Bütün tartışmalarda bütün taktikler dört yönteme dayanıyorlar. Birincisi adram ikincisi ad hominem. Üçüncüsü ex-konsessis, dördüncüsü de ad-personam. Adrem'de konuyu eleştiriyoruz. Yani mesela Kemalizm bir dindir diyoruz. Ad-hominem'de insanları eleştiriyoruz. Biz var ya biz halk adamıyız ama bunlar, bunlar monşer. Yani ötekileştiriyoruz. Bir takım özellikleri yüzünden hiç konuyla alakası olmasa bile insanlar üzerinden konuyu tartışıyoruz. Ad-konsessis'te genel kabulleri tartışıyoruz. Mesela laiklik genel kabul edilen bir sistem. Hem laik hem Müslüman olunmaz, bunlar mı katıslama yapar vesaire. Direkt kabul edilmiş kavramları eleştiriyoruz. Bunların içeriği nedir? Bunlar ne kadar doğrudur? En son hiçbir işe yaramıyorsa ad personam yapıyoruz ki bu direkt olarak kişiyi eleştirmek bir düşük seviyesi. Sen Abdülhamit'i savundun. Göreceksin. Sen Abdülhamit'i savundun. Savunmadım. Terrestleri savundum. Sen savundun. Bak. Çıkar göster. Push. 15. Taktik Kazanmış gibi davranmak Baktık ki artık çok da bir argüman kalmadı Söyleyecek bir şeyimiz yok ve kaybediyor gibi görünüyoruz Zaten kazanmış gibi Çoktan lafı koymuş gibi davranmak lazım Alaycı davranmak, gülmek Ben bu saatten sonra daha ne söyleyeyim hala anlamıyorsan E tamam kardeş senin keyfin bilir Ben söyleyeceğimi söyledim vesaire vesaire. Çoktan konuyu kapatmış gibi Her şeyi cevaplamış gibi davranacağız Böyle bir algı yaratacağız. 16. taktik zorluk çıkarma taktiği ve konuyu saptırma taktiği. Mesela ben Türkiye'de işsizlik olduğundan şikayet ediyorum. Amerika'da iş olanakları daha iyi diyorum. Adam bana hemen şunu diyor. O zaman git Amerika'da yaşa. Ne işin var burada? Beğenmiyorsan git. Ya sanki işsizliği çözmek mümkün değilmiş gibi. Sanki işsizlik bir problem değilmiş gibi. Benim bundan şikayet etmem probleme dönüşüyor. Yani asıl konuyu görmüyoruz. Ya da kişi şunu diyordur, bence intihar kabul edilebilir bir şey. Adam çok büyük acılar çekmiştir, hayata katlanamıyordur, psikolojisi artık bozulmuştur. E gidip yarın oru haliyle birisini öldürme ihtimali var. Başkasına zarar vereceğine kendine versin. Kendini öldürsün, hayat onun hayatı, kendi bilir. Ha, bunu mu söylüyorsun? O zaman git kendini as. Git intihar et, öl, niye yaşıyorsun? Halbuki bak kaldıramayacağın kadar büyük problemler... Başkasına zarar verme ihtimali, psikolojinin bozulmuş olması... Hani bu ön koşullar önemli değil, intihar olabilir diyorsan git öl. Hemen buna bağlıyorlar. Ki bunu yapan kişiler bu aptalca tavrın aptalca olduğunu fark ettiklerinde ne yaparlar? Veya tartışma onları ezmeye başlayınca ne yaparlar? Herhangi bir konuda şöyle davranırlar. Bir önceki taktiğe dönüp, ''Ya he he, hep paşam sen kazandın, tamam doğru, haklısın, ne diyorsan o, yeter ki sus, ha kralsın, tamam.'' Bunu yaparlar ve konuyu kapatırlar. Bunu yaparak da şu cahille sohbeti kestim muhabbetine dönmüş olurlar. Sanki onlar çok akıllıymış da biz saçmalıyormuşuz ve onlar biz de muhatap olmayı bırakmışlar. Asıl cahil onlar olabilir ama bu problem bir. Çünkü hatırlayın eristik metot gerçekten haklı olmayı değil haklı görünmeyi önemsiyor. 17. taktik balon taktiği. Şişirme, büyütme, abartma, çarpıtma bunda her şey var ve bu hepimizin başına bir yerde geliyor. Bu genelde arkadaş arasında bir ilişkin olan bir insanla, aileden biriyle yani bir yakınınla yaşanan bir şeydir. Mesela karşındaki bir yalan söylüyordur ve yalanını yakalamışsındır. Bak sen burada yalan söylüyorsun artık uzatma diyorsundur. Ne yani sen benim yalan söyleyecek kadar ahlaksız, şerefsiz, karaktersiz birisi olduğumu mu ima ediyorsun? Üstüne bir de yalanım ortaya çıktığında hala devam ettirecek kadar da köpek birisiyim yani. Bunu mu diyorsun sen bana? Vay be beni çok kırdın ha. Tamam daha konuşmayalım. Bu konuyu kapatalım tamam. Daha bunu konuşmayalım senden bunu beklemiyordum. Hakikaten beni çok üzdün. Hem suçlu hem de güçlü. Ve bunu yapar. Ek olarak mesela karşınızdakine ya ne saçma konuştun dersiniz. Aa sen bana saçma sapan bir insansın ne kadar boşsun. Senle de kurulmaz bir daha seninle konuşmak istemiyorum dedin der. Ne alaka ağzımdan öyle bir şey çıkmadı dersiniz. Ama bu anlama geliyor der. Böyle bir insanla karşı karşıya kaldığınızda yapacağınız en iyi şey şu, bak benim söylediğim bu bu, bundan sonrasını sen kendin uydurdun kendin o anlamları verdin demek ki öyle düşünüyorsun. Ben söylediğim şeylerden sorumluyum gerisine karışmıyorum bunu söyleyin ve geçin çünkü sabaha kadar devam edecektir böyle hem suçlu hem güçlü insanlarla Uğraşma, onlara hatalarını kabul ettirme şansınız yok. 18. Taktik yanlış örnekleri ne yaftalama taktiği. Yani kişi bir tezi savunuyordur ve o tezin yanlış yanlarını, onunla alakalı sahtekarlıkları veya o tezi farklı kafada savunan kimseleri örnek gösteriyorsunuz. Ve sanki karşımızdaki bundan sorumluymuş gibi davranıyorsunuz. Bunun bir örneğini şöyle verebilirim. Mesela birisi evrim teorisini savunuyor diyelim ve ben savunmuyor. Bu durumda ne yaparım? Piltdown adamı gibi sahtekarlıkları örnek gösteririm. Piltdown adamı nedir? Charles Dawson diye bir tane saçma sapan adam, bir amatör arkeolog. Bir gün bir insan kafatasıyla bir orangutan çenesini birleştirdi. Ve bakın orangutan çeneli bir insan var. Bu ara formdur. Bu evrimi, mutasyonu, her şeyi kanıtlıyor. Dedi. Hatta bunu sattı, bu sergilendi. Kaç yıl boyunca olay oldu. Ama bilim camiası bunu ciddiye almadı. Çünkü bu mümkün değildir dedi. Buna şüpheyle yaklaştı ve sallamadılar. Fakat millet gerçekten buna ilgi duydu. Ne oldu? Gerekli incelemeler yapıldığında bu sahtekarlık ortaya çıktı ve itibar görmedi. Ama bugün ne yapıyor evrim karşıtları? Piltdown adamını gösterip bak bilim adamları zamanında böyle böyle sahtekarlıklar yaptılar, milleti kandırdılar. Hala kandırıyorlar. Seni de kandırmışlar. Yalan yanlış şeylerle evrim gerçektir diyorsun. Hayır değildir vesaire vesaire. Tekrar belirteyim bilim camiası bunu kabul etmedi ama önemli değil. Millet bir arabına inandı ya bitti. Bu ön yargı bu sahtekarlık şöyle de kullanılır. Mesela şu anda IŞİD gibi bir takım terör örgütleri var ve bunlar Müslüman olduklarını iddia ediyorlar. Bu durumda biz de her gördüğümüz Müslümana sen IŞİDlisin sen teröristsin diyelim. Onun suçuymuş gibi her şeyi ona yükleyelim. Bakın bu etik dışıdır ahlaksızlıktır ama etkili olur. Ve emin olun binlerce kişi bunu savunur. Siz ne kadar seviyeyi düşürseniz de bunu yiyecek birileri mutlaka çıkar. Bakın bu taktikler size öyle bir anda tartışmayı kazandırmayacaklar ama ne yapacaklar? Zaman kazanmaya ihtiyacınız varsa işe yarayacaklar. Konuşma sakıza döndü, lastik oldu, uzadı, çarpıtıldı, saptırıldı, algı yaratıldı, karşımızdaki yarım saat bir şeyleri açıklamak zorunda kaldı ve halk tartışma bittikten sonra son lafı kim koydu? Kim daha çok tartışmaya hakimdi bunu hatırlayacak. Ve bunun için de biraz zaman lazım. Birçok taktiği kullanmak lazım. Konuyu uzattıkça uzatmak lazım. 19. taktik hem karşımızdakini hem de seyirciyi yorma taktiği. Çok geniş bir konuyu öyle iki cümleyle sorun. Karşımızdaki yarım saat boyunca açıklama yapmak zorunda kalacak. Ve kimse yarım saat o adama odaklanmayacak. Millet sıkılacak. En kısa cevabı verene, en lafı koymuş görünene güvenecekler. Ve karşınızdaki de çok konuşmaktan bir süre sonra yorulacak. Nefes nefese kalacak. Terleyecek ve dışarıdan bakınca bu adam zorluk çekiyormuş gibi görünecek. Baksana adam bir soru sordu. Yarım saattir vır vır vır bir türlü cevaplayamadı. Demek ki burada bir problem var. Biri maymundan mı geldik falan diye bir iddiada bulunur. Başlarsınız oho survival of the fittest maymunlar primatlar onlar bunlar. Millet çoktan muhabbeti bırakır yani. Kimse dinlemez artık o saatten sonra. Adam gelir. ''Kardeş dünya yuvarlak olaydı biz böyle yuvarlanırdık. Bak yuvarlanmıyoruz. Demek ki dünya yuvarlak değil. Demek ki düz.'' Adam bunu söyler ve siz başlarsanız dünyanın şeklinden ondan bundan. Milletin aklında kalan tek şey şey olur. ''Evet la yuvarlanmıyoruz ha. Demek ki hakikaten dünya düz.'' Çok saçma sorularla karşımızdakini sürekli yorduk ya. En baştan açıklama yapmak zorunda kaldı. Millet sıkıldı, ilgiyi kaybetti. Bir süre sonra sinirlenmeye başlayacak. Bana daha doğru düzgün şeyler sor diyecek ve ne oldu bunu cevaplayamadın mı moduna gireceksiniz ki bununla da sıradaki taktiğe geçiş yapmış oluyoruz. 20. taktik iğneyi batırma taktiği. Bir laf koydunuz, herhangi bir ithamda bulundunuz, gizli gizli böyle aşağılıyor gibi konuştunuz ya da alaycı davrandınız, karşınızdakini küçümsediniz veya çok boş bir soru sorarak karşımızdakini yorduk. Onu sinirlendirmeye çalıştık. Adam artık tepesinin tası atmaya başlayınca konuşma şeklini değiştirecek ve biz böyle geriye yaslanmış rahat bir şekilde onu dinleyeceğiz. Dışarıdan bakanlar bizi son derece kendine güvenli, son derece kazanmış bir modda görecekler. Karşımızdaki ise sürekli kaybediyor gibi görünecek. Tabii ki uzman biri ya da aklı başında biri bunları yemez. Yani dışarıdan bakan birisi kimin haklı olduğunu, kimin saçma konuştuğunu anlar. Ama herkes uzman değil, herkes akıllı değil. Çoğunluk Gerçekten iyi oynayan, iyi rol kesen kişiye güvenecektir. Buradaki tuzak şudur, karşınızdaki sürekli böyle aptal gibi konuşur, salak salak önermelerde bulunur. Yani tepkisi, tavrı zaten kendi kalitenizde değildir ve kaliteniz yere düşmeye başlar. Bu da ikinci kurala geliyor. Bir aptal tartışmayın. Çünkü aptalın aptallıkta zaten bir uzmanlığı var. Adam zaten aptaldı. Aptal gibi konuşmayı, aptala karşı savunma yapmayı biliyor. Siz bilmiyorsunuz. Siz aptallık seviyesine indiğinizde bu eğreti duracak, yakışmayacak, başaramayacaksınız ve aptal, aptallık üzerine master yaptığı için tartışmayı kazanmış görünecek. 21. Taktik Olur da tartışmayı kaybetmeye başlarsınız, karşınızdakine de kaybettirin. Yani kimse kazanmasın. Ad personam yapın, bu kestirme yoldur. Direkt kişiye saldırın ve karşınızdakini dediğim üzere kaybetmeye zorlayın. Mesela Kardeş sen şimdi Allah'a inanmıyorsun ya. Sende ahlak da yoktur. Sende karakter de yoktur. Sen kendi annene, kızına, herkese yan gözle bakıyorsundur. Sen bunu söylüyorsun ya. Şunu da kabul ediyorsundur. Bir yaptınız, iki yaptınız. Adam cevap verdi, üç cevap verdi. En sonunda içgüdüsel olarak bir süre sonra o da size saldırmaya başlayacak. Sen bana diyorsun da sen sanki şunu yapmıyor musun? Sen bunu yapmıyor musun? Bu sefer ne olacak? Dışarıdan bakanlar şöyle düşünecek. Ha bak. Şimdiye kadar cevap veriyordu, şimdi vermedi. Demek ki bu soru doğru. Demek ki adam gerçekten böyle düşünüyor. Bu yüzden sinirlendi ve bunu örtmek yerine adama saldırmaya başladı. Yani iki iddia çürüttü, üç iddia çürüttü ama dördüncüyü çürütmeyi bırakıp da tuzağa düştükten sonra beşinci, altıncı iddiayı kabul etmiş gibi görünecek. Bu zaten zaferi kazanmasını engelleyecektir. İsterse haklı olsun bu saatten sonra önemi yoktur. Bu arada siz tartışıyorken bunları çok kullanmıyorsunuzdur, fark etmiyorsunuzdur, o kadar ayrıntıya girmiyorsunuzdur ama FBI gibi, CIA gibi birçok kuruluş bunları uzun süredir kullanıyor. Bunlar yokken de yine sorgu taktiklerinde, işkence taktiklerinde bunları yine kullanıyorduk. Yani bir tek iyi polis, kötü polis değil karşımızdakini her türlü manipüle ediyorduk. Bu tavrı pek yansıtmasa da Mindhunter bu konuda iyi bir dizi, onu da arada önermiş olayım. Olay bir tek tartışma kazanmak değil. Olay tartışmayı istediğimiz bölgeye çekmek. Karşımızdakini istediğimiz gibi manipüle etmek ve yönlendirmek. Yani akıl oyunları yapmak. 22. taktik uzmanları referans göstermek. Sen bunu söylüyorsun kardeşim eyvallah da bak şu profesör başka bir şey söylüyor. Seni mi dinleyeceğim yoksa profesörü mü? Kim daha önemli? Ama bu taktik pek de işe yaramaz çünkü e, ben de benim fikrimi savunan bir profesör bulurum. Ben de onu gösteririm. E, buyur hangisini kapıştıracağız? Ha eğer ben bir profesör gösteremiyorsam yani benim söylediğimi savunan birisi yoksa bu durumda ne yaparım? Karşımdakinin gösterdiği adamı küçümsemeye başlarım. Ya sen bu adamı kaynak gösteriyorsun da o taraflı, o eksik bilgili, o yalan yanlış bir adam. Adam değil o bir kere ona güven olmaz. Yani sen yanlış öğrenmişsin, yanlış yerden öğretmişler. Bu yüzden de yanlış biliyorsun. İstiyorsan bin tane kitap oku. İstiyorsan on tane profesörden örnek göster. Hiçbiri önemli değil. Seni kandırmışlar. 23. taktik bunun kardeşi, öncekinde ne yapıyorduk bir uzmanları örnek gösteriyorduk. Şimdi toplumu, geleneği, tarihi örnek gösteriyoruz. Herkesin bildiği tabiriyle 1400 yıldır kimse bilemedi de sen mi bildin diyoruz. Bunu yapınca karşımızda bir kişi, muhalifimiz bir de 1400 yıl boyunca gelmiş onlarca alim, ulema bir sürü kişi var. Ama bu da başlı başına bir safsata. Çünkü zaten kimsenin bilmediği şeyleri bilenler sayesinde ilerliyoruz. Bilim zaten böyle gelişti. Eğer kimsenin bilmediğini bilenleri ciddiye almasaydık, bu ihtimali göz ardı etseydik bu sefer hala kuşlarla, güvercinlerle haberleşiyor olurduk. Şu anda ne kamera, ne bilgisayar, ne telefon kullanmıyor olurduk. Bilim gelişemezdi. Ayrıca o 1400 yıldır gelenler de sonuçta o döneme kadar kimsenin bilmediği şeyleri bildiklerini iddia ediyorlardı. Bu yüzden zaten başarılı oldular. Dolayısıyla bu bir safsatadır. Yani bugün 2000 kişi çıkalım, 2000 yıl boyunca dünya üçgendir diyelim, dünya üçgen değildir, bu bir işe yaramayacaktır. Genel geçer fikirler genellikle pek öğrenilmezler, bunlar babam da böyle yapardı, biz böyle gördük mantığıyla kabul edilirler, bu yüzden pek de tartışmaya açık olmazlar. Ama çoğunlukla gelenekler yanlış olurlar ki bunu da şöyle örneklendirebiliriz, kafesteki maymun örneği vardır. Behzat Ç'de bile bunu konuşmuşlardı yani mutlaka biliyorsunuzdur. Bilmiyorsanız da şimdi anlatayım duymuş olun. Siz bir kafese 4 tane maymun koyuyorsunuz ve yukarıdan iple bir tane muz sarkıtıyorsunuz. Fakat muz yukarıda yani bir anda çıkıp da alma şansları yok. Bazı kutular var bu kutuları üst üste koyup tırmanmaları lazım. Ve ne zaman bir maymun çıkıp da o muzu almaya çalışsa bütün maymunlara şok veriyorsunuz. Yani canları yanıyor. Uzaktan onları o şekilde korkutuyorsunuz. Bir oluyor, iki oluyor, üç oluyor. En sonunda maymunlar muza yaklaşmaya çalıştıklarında şok yiyeceklerini, dayak yiyeceklerini biliyorlar. Bu durumda ne yapıyorlar? Yaklaşmıyorlar. He aralarından biri gaza gelip de dur çıkayım alayım derse bu sefer dövmeye başlıyorlar. Çünkü onun yüzünden acı çekmek istemiyorlar. Bu böyle devam ediyor. Daha sonra bu maymunlardan bir tanesini çıkarıyorsunuz. Yeni bir maymun içeri koyuyorsunuz. O maymun yukarıda muzu görüyor ve şok yiyeceğini de bilmiyor. Hemen muza tırmanmaya çalışıyor, almaya çalışıyor. Tam çıkayım derken diğer maymunlar onu tutuyor, aşağı çekiyor, dövüyorlar. 2, 3, 5 en sonunda muza yaklaşırsa dayak yiyeceğini biliyor ve yaklaşmıyor. Bakın artık elektroşok falan hikaye oldu. Artık dayaktan korkuyorlar. Sonra başka bir maymun çıkarıp, en baştaki maymunlardan birini alıp yeni bir maymun koyuyorsunuz. Ve o maymun da muza ulaşmaya çalıştığında hep beraber dövüyorsunuz. Bu sefer elektroşok yemeyen... Bir önce gelen ve muza uzandığında dayak yiyen maymun da saldırmaya başlıyor. Niye saldırdığını bilmiyor. Onu dövdüler o da dövüyor aynı şekilde. 3, 4, 5 bu böyle devam ettikten sonra artık o en başta elektroşok yiyen hiçbir maymun kafeste kalmıyor. Ama hala bir maymun geldiğinde muza ulaşmaya çalıştıklarında bu maymunları dövüyorsunuz. Hala aşağı çekiyorsunuz. Kimse niye yaptığını bilmiyor ama yapıyor. Çünkü böyle gördüler ve böyle yapmaları gerekiyor. İşte gelenekler bin yıldır, iki bin yıldır böyle yapılıyor dediğimiz şeylerde aynen böyle kalıyorlar. Aynen böyle ezberleniyorlar. Yani dedem de böyle yapardı mantığı pek de sağlam bir mantık değil. Çünkü deden niye öyle yapıyordu? Ne sen biliyorsun ne de deden biliyor. Öyle öğrenmiş. Hatta Kur'an da bunu eleştirir. Bakara suresi 170. ayette onlara Allah'ın söylediğine uyun denildiği zaman hayır. Atalarımızdan gördüğümüz şey bize yeter derler. Ya onların ataları da doğru yolu bulamayan ahmak kişilerse? Bunun gibi bir ifade vardır. Yani Kur'an da bu gelenekçiliği eleştirir. Bu da enteresan bir şey yani. Gelenekçiliği ve ezberciliği son derece eleştiren bir dinin bu kadar gelenekçi ve ezberci bir toplum yaratması hakikaten komik yani. Enam 159'da fırkalara bölünmeyin diyor. Millet inatla gidip mezheplere bölünüyor. Herkes başka bir şey anlıyor. Bu arada bu yaptığımda bir taktik söyleyeyim. Hani mesela daha önce şeyi göstermiştik. Karşımızdakini kendi silahıyla vurmaktan bahsetmiştik. Bu buna benzer bir şey ama aynı değil. Çünkü o eristik metoddu. Yani her türlü haklı çıkmak için kullandığınız iğrenç taktiklerdi. Halbuki tartışma sanatı böyle bir şey değil. Şu anda anlattığım çirkefçe tartışma sanatı. Biraz politika biraz da manipülasyon. Ama edepli ahlaklı olması gerektiği gibi tartışma adabıyla tartışmak apayrı bir şey. Onu da başka bir videoda zaten ele alacağım. 24. taktik karşımızdakini mecbur bırakma taktiği. Yorma taktiği. Nasıl ki daha önce çok böyle geniş şeyler soruyorduk. Karşımızdaki yarım saat boyunca konuşmak zorunda kalıyordu. Şimdi şunu yapıyoruz. Adamı konuşturup konuşturup ondan sonra e, Pardon sen bu kadar uzun cümle kurabilecek kadar akıllı, zeki, bilgili bir adamsan kısa cümle kurabilecek kadar da zeki bir adamsındır. Ben böyle uzun konuşmalardan pek bir şey anlamıyorum. Benim anlayacağım şekilde basitçe bunu özetler misin? E adam ne diyecek? Yok ben bunu özetleyemem o kadar bilmiyorum mu diyecek? Mecburen konuyu özetleyecek, daha basit konuşacak ve iddiasını her türlü yönüyle savunamayacak. Bunun daha leş versiyonu şu. Artık tartışmayı kaybettiğiniz belli. Ya aslında sen pek doğru konuşmuyorsun, mantıklı konuşmuyorsun. Yani haklı değilsin de ben anlayamadım. Ben bu konuda o kadar iyi değilim. Benden daha iyi biri bu konuda cevabı verir ama yani. Hani ben çok bilmiyorum ama şu hoca, şu kişi o daha iyi biliyor. Onunla konuşsan bence yanlış olduğunu anlayacaksın. Yani topu başkasına atma. Onunla gidip tartıştığınızda, o çürütüldüğünde o da aynı şeyi yapacak. Ya da o yapmasa bile onun müritleri, onun takipçileri aynı şeyi söyleyecek. Ya bir de şöyle bir arkadaş var bak o da iyi bir de onunla tartış. Yani sen haklı değilsin de karşına çıkan rakipler pek sağlam değil. 25. ve son taktik. Karşınızdakini benzetin. Hem adamı benzetin hem de argümanı başka argümanlara benzetin. Mesela karşındaki 19'u savunuyor. Ben 19'u küçümsemek için 19'un bir benzeri olan ve çürütülmüş olan bir örnek verebilirim. Bu hurufiliktir derim. Eğer hurufilik zaten itibarını kaybettiyse ve 19'u da hurufilik diye etiketlersem bu durumda 19 da itibarını kaybedecek ama bu şey değildir hani şu Piltdown adamı örneği gibi değildir orada evrimi savunan birisini evrimi savunmayan ama evrimi kullanan birisiyle bağdaştırmıştık bir sahtekarlığı örnek vermiştik karşımızdaki adam elinde iki tane fosille bak bunlar kanıttır dememişti ama şimdi öyle bir şey var karşımızdaki bir sistemle bir şeyle bir iddiada bulunuyor ve bu iddianın eğer bir benzeri varsa tarihte bunun bir benzeri çürütülmüşse Çürütülmüş olan örneği alıp ona benzetip bak senin yaptığın tamamen budur ben bunu ciddiye almıyorum deriz. 19'u çürütmeye veya onu tamamen etkisiz hale getirmeye gerek yok. İtibar görmeyecek bir hale getirmek zaten yeterli olacaktır. Son kural. Bakın bu öyle 26. falan değil. Son, nihai, altın kural. İkincinin bir benzeri. İkincisinde ne diyorduk? Aptallarla tartışmayın. Şimdi de tanımadığınız insanlarla tartışmayın diyor. En önemli olan bu. Çünkü karşınızdakini tanımıyorsunuz. Bu adam nasıl bir karaktere sahip? Nasıl çarpıtma yapabilir? Ne kadar leş? Ne kadar birikimli? Potansiyeli ne? Bunları bilmiyorsunuz. Bu durumda siz de kendi potansiyelinizi ortaya koyamazsınız. Konuşurken rahat edemezsiniz ve dışarıdan bakılınca kasıntı, konuşamayan, kendini ifade edemeyen birisi gibi olursunuz veya konuştuğunuzu kaç kişi anlayacak o da belli değil. Mesela ben şu anda birisiyle. Kuantum tartışacaksam, kuantum wave, superposition bunları biliyor olması lazım. Karşımdaki bunları bilmiyorsa ben nasıl konuşacağım? Yani kuantum sıçraması hadi Türkçesiyle söyleyeyim. Bunu nasıl anlatacağım? Dolanıklığı nasıl ifade edeceğim? Bu adam ne kadarını biliyor? Söylediğim şeyleri ne kadar anlayacak? Bunu bilmezsem konuşamam. Kendi seviyeme hitap edermiş gibi, karşımdaki benim bildiğim şeyleri de biliyormuş gibi konuşursam muhabbet ilerlemeyecek. Bu durumda sürekli böyle kavram, terim kullanan, Bilgili görünmeye çalışan birisi gibi olacağım. İmajım bozulacak. Ve onun anlayacağı dilden konuşursam bu sefer de bir şey anlatamayacağım. Çünkü kısıtlı. E bu durumda ne olacak? Ya bir şeyi yeterince basit anlatamıyorsan demek ki bilmiyorsun. Moduna girecekler. Halbuki bu iş öyle değil. Ne kadar basit anlatıyorsan anlat. Karşındaki yine anlamayacaktır. Veya anlamıyor gibi davranacaktır. 25 tane taktik saydım. E karşımdaki de bunların bir kısmını kullanabilir herhalde değil mi? Dolayısıyla bu bir problem öte yandan ben bir şey söylüyorum, dur bir şey anlatıyorum, dur. Karşımdaki zaten 3-5 bir şey okumuştur, bir yerden öğrenmiştir. Ne söylersem söyleyeyim aklına onlar gelecektir. Yani ön kabulleri vardır. Ben ne söylersem söyleyeyim o konuyu çok bilmese bile ha bunu söylemeye çalışıyor. Ha bu dediği şu anlama geliyor diye düşünecektir ve sürekli hayır onu demek istemiyorum. Bak bu olay budur diye kendimi açıklamam gerekir. E ben sürekli yarım saat yarım saat konuşursam bu sefer daha önce anlattığım pozisyonlara düşerim ve Zaten kaybetmiş olurum. Bu yüzden eğer birisiyle tartışmak zorunda kalacaksanız tanıdığınız, bildiğiniz, fikirlerini öğrendiğiniz, videolarını, kitaplarını alıp okuduğunuz yani karşınızdaki kişiyi tanımaya zaman ayırdığınız birisiyle tartışmak lazım. Öbür türlüsü tartışma olmaz, ip dalaşı olur, mahalle kavgası olur, kimseye de bir faydası olmaz. Son bir öneride bulunayım ki bu da bir taktiktir ama öncekiler gibi değil yani eristik değil bu daha ahlaki bir taktik. Aileden birisiyle bir arkadaşınızla tartıştığınızda Ona bir şeyi kabul ettirmek istediğiniz zaman Ama demeyin Yani tamam sen bunları söylüyorsun ama bir de şöyle bir şey var Demeyin Ama demek olumsuzluk çağrıştırıyor ama deyince He bu adam buna karşı Diye düşünmeye başlıyorlar Ve söylediğiniz şeylere odaklanamıyorlar Ve kelimesini kullanın yani bağlacı kullanın Sen böyle böyle söylüyorsun ve Şöyle bir şey de var Burada ve deyince onun söylediği şeyleri kabul etmişsiniz gibi bir algı oluşuyor ve adam dinlemeye başlıyor. Zaten tartışıyorken karşınızdakinin sizi dinlemesini sağlamak en önemli şeylerden birisi. Bir benzeri de şöyledir bunun. Mesela karşınızdaki bir şeyleri söylüyor pek kabul etmiyorsunuz. Bir ekleme yapmak istiyorsunuz. Bu eklemeyi kabul ettirmenin kolay yöntemi şu. Karşınızdaki ne söylüyorsa tekrar edin. Tamam bak sen şunu şunu söylüyorsun anladım. Şuraya getiriyorsun ve... Bence bir de şöyle bir şey var ben de bunu düşünüyorum ya da tamam sen şunları söylüyorsun anladım doğru söylüyorsun katılıyorum ve şunu söylemek istiyorsun diyerek bu şunu söylemek istiyorsun kısmına kendi söylemek istediğiniz şeyi koyun. Bunu ekleyin adam zaten sabahtan beri evet haklısın onaylıyorum dediğiniz için bunu yanlış bir türde anlamayacaktır karşı gelmeyecektir muhalif görmeyecektir. Bu tip birçok şey var yani karşınızdakine ona ait olmayan bir fikri onunmuş gibi kabul ettirmek, yönlendirmek. Bunlar eristik değiller yani böyle ahlak dışı çirkef şeyler değiller. Bir bakıma beyaz yalan gibi, pembe yalan gibiler. Bunları da başka bir videoda yine ele alacağım. Çünkü tartışma teknikleri sürekli böyle her türlü şerefsizliği yapmak, karşımızdakiyle oynamak demek değil. 2000 yıldır, 3000 yıldır bunlar tartışılıyor ve bunlar birçok kitapta yer almıştır. ya Bugün en çok... Hangileri biliniyor? Mesela ikna'nın Psikolojisi veya Tong Fu bunlar çok popüler fakat bu kitapların kaynakları, bunların bütün bu taktikleri aldıkları yerler başta söylediğim Aristo'nun Topikleri kitabıdır veya Schopenhauer'in yine Eristik Diyalektik veya Tartışma Sanatının İncelikleri bu kitaplardır ki ben bunlardan baya bir faydalandım. Özellikle bu videoda Eristik Diyalektik baya işime yaradı. O kitapta 40 tane 50 tane taktik var ama çoğu benzerdi. Ben bunları biraz Özetledim ve eklemeler yaparak günümüzdeki taktikleri de kullanarak bunları 25 taneyle sınırlandırdım. Peki eristik diyalektik ne demek? Yani bu ne anlama geliyor? Niye adı bu? Dersek e dialektiği zaten biliyorsunuz eristik de eristen geliyor. Yunan mitolojisinde anlaşmazlık tanrıçası. Sürekli problem çıkaran bir tanrıça. E biz de böyle yapmıyor muyuz? Anlaşmamaya dayalı, kazanmaya dayalı, kendi fikirlerimizi kanıtlamaya dayalı tartışıyoruz. Yani fikirlerimiz yanlış olsa bile, hatalı olsak bile, hatta yanlış olduğunu bilsek bile problem değil. Benim düşüncem bu, tek doğru da bu. Bunu kabul ettirmeye çalışıyoruz ve karşımızdaki ile anlaşmıyoruz. Bu yüzden bu tip tartışmaya, bu tip hilelere eristik ismi verilmiş. Sanırım yeterince konuştuk, herhalde bir saat olmuştur, bayağı da bir şeye değindik. Daha sonra ayrı bir videoyla doğru düzgün tartışma, edepli bir şekilde tartışma sanatına dair bazı taktikler vereceğim ve şu biraz önce verdiğim örneklerde olduğu gibi karşımızdakini kendi tarafımıza çekme taktiklerinden bahsedeceğim. Çünkü bunlar bir bakıma konuşarak hipnoz etmeye dayalı. Hitabet burada bayağı önemli. Bunları konuşuruz. Şimdilik bu kadar. Ben Diamond. Diğer videolarda görüşmek üzere.